Hocam, büyüklerimiz namaz kılmayanlar için ceza olarak kızgın saçla namaz kılacak diyorlar. Cezaları nasıl olacak bu insanların diye bir sorumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. E, tabii ki namaz dinimizin direği. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı dinin direği olarak bizlere tarif etmişler. Evet. Namazı bütün önemiyle anlatmamız gerekir, anlatıyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan'da namaz bütün ehemmiyetiyle anlatılıyor. Namaz kılınması için emirler veriliyor, namaz kılanlar övülüyor. Peygamberimizin hadislerinde hakeza. Ama sıra namaz kılmayanların ahiretteki cezasına gelince insanları namaz kılmaya teşvik etmek için veya kılmayanları korkutmak için deniliyor ki, eğer bu dünyada namazı kılmazsan, ahirette kızgın saç üzerinde kılacaksın. Bu doğru bir bilgi değil, sahih ve doğru bir bilgi değil. Yani namazı bütün önemiyle, ehemmiyetiyle anlatalım. Namazın bizim için hayatımızda vazgeçilmez bir ibadet olduğunu anlatalım. Ama insanları namaza alıştırmak için veya korkutmak için dinimizde aslı ve esası olmayan şeyleri onlara söylemeyelim.